Zekah. means purification in Arabic. To purify something means to make it clean and more pure. Giving zakah is the best way to purify the money that we have by giving some of it to the poor. Zekat kelimesi Arapçada arınma, arınış anlamlarına gelir. Arınma her tür pislikten temizlenmektir. Zekat vermek, sahip olduğumuz paranın bir kısmını fakirlere vererek temizlenmenin en iyi yoludur. Mal, mülk, senet ve para aslen Allah'ın hediyelerindendir ama insan zenginleştikçe tamah sahibi de olur, zenginleştikçe de şımarır, kibire kapılır, kurumlanır ve kazancının kendi ellerinden kaynaklandığını düşünmeye başlar. Onu Allah'a borçlu olduğunu unutmaya başlar. İyi bir Müslüman öyle düşünmez. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilir ve zekat vererek varlığının ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması gerektiğinin bilincinde olur. Zekat, İslam'ın beş direğinden biridir. Bu gerçek bir kulluk eylemidir. İhtiyacın ötesinde mal varlığı olan herkes zekat vermelidir. Para altın ve envalin binde yirmi beşi yani kırkta biri oranındadır. Çiftçilik ve hayvancılık yapanlar biraz daha fazlasını öderler ve zekatla mal mülk eksilmez, artar. İşte Allah'ın bereketlendirmesi budur. Allah zekatı ödenen malı artırır. Bu hadisle de sabittir. Zekat malı eksiltemez.